209 numaralı konu Yahudi Kabine Şef'in Hazreti Peygamber'in isteğiyle öldürülmesi evet Hazreti Peygamber bir gün şu Kab Eşref denen adam Allah'a onun Resulüne eziyet etmektedir, bizi ondan kim kurtaracak dedi, Muhammed bin Meslem'e kalkarak, ey Allah'ın Resulü, onu öldürmemi ister misiniz, diye sordu, Hazreti Peygamber de, evet dediler, bunun üzerine Muhammed bin Meslem'e, o halde müsaade et de ona yalan söyleyeyim, dedi, Hazreti Peygamber ona bu konuda izin verdi, bundan sonra Muhammed bin Meslem'e, Kab, a giderek, bu adamın aldığı sadakalar bizi zayıf düşürdü, senden borç istemeye geldim dedi kab da yemin ederim ki o sizi usandıracaktır dedi Muhammed de biz ona bir kere bağlanmış olduk sonucun ne olacağını görmeden de bırakmak istemiyoruz peki sen bize borç olarak bir veya iki kurma verebilir misin dedi kab sana borç verebilirim ama rehin olarak ne bırakacaksın dedi sahabiler sen ne istiyorsan onu söyle dediler kab da rehin olarak hanımlarınızı bırakınız dedi sahabiler hayır hanımlarımızı sana rehin olarak bırakamayız çünkü sen Arapların en güzelisin, dediler, Kabda o halde çocuklarınızı rehin olarak bırakın, dediler, bunun üzerine sahabiler, hayır, çocuklarımızı da bırakamayız, çünkü büyüdüklerinde iki kurma karşılığında rehin bırakılan değil misin, diye küçümsenecekler ve bu da bizim için bir utanç olacaktır, fakat sana zırhlarımızı bırakabiliriz, dediler, Muhammed bin Meslem'e gece geleceğini söyleyerek oradan ayrıldı, geceleyin yanında Ebu Nail olduğu halde geldi, Ebu Nail, kabin süt kadeşiydi, kab onları yukarıya davet ettiyse de onlar çıkmayıp kendisinin aşağıya gelmesini istediler, bunun üzerine karısı ne olursun gitme, ben bu sesten kan kokusu alıyorum, dedi kabda, korkma, bunlar Muhammed bin Mesleme ile kardeşim Ebu Nail'edir, onlardan bana bir zarar gelmez, kaldı ki Kerim bir kimse geceleyin kavgaya bile çağrılsa icabet eder, dedi, Muhammed bin Mesleme, Ebu Abz bin Cebre, Haris bin Efs ve Abbad bin Bişri de beraberinde getirmişti, onlara, kab bizim yanımıza geldi ben onun saçlarını tutup koklayacağım, onu sıkıca tuttuğumu anladığınızda üzerine çullanıp ona vurunuz, dedi. Kab süslü elbiseler giyip güzel kokular süründükten sonra aşağıya indi, onun aşağıya inmesiyle etrafı güzel bir koku kapladı. Muhammed bin Meslem'e, Kab, a ömrümde bu kadar güzel bir koku görmedim, dedi. Kab da, benim yanımda bundan çok daha güzeli vardır, o da Arapların en güzeli ve onların en güzel kokanı olan karımdır, dedi. Muhammed bin Meslem'e, saçlarını koklamama izledi izin verir misin, dedi, o da, tabi ki koklayabilirsin, dedi, Muhammed bin Mesleme onun saçlarını kokladı ve arkadaşlarına da koklattı, bunun üzerine Muhammed ikinci kez koklayıp koklayamayacağını sordu, Kab cevap verdi, koklayabilmesi için de başını hafifçe eğdiğinde Muhammed onu saçlarından sıkıca yakaladı ve arkadaşlarına, haydi, onu öldürünüz, dedi, hep birden saldırarak Kab'ın işini bitirdiler ve sonra da Hazreti Peygamber'e giderek durumu ona haber verdiler.